de iman şartlarında iman dersinin altında da 26 dersteyiz bu <gülüyor> dedikçi rasullara iman imanın olması olmasıdır şertindendir geçen ders rasullara imanın vacib olmasının delillerini aktardık Bir de rasullara iman etmemenin neyi aktardık iman etmen ne olur İmanı yok olur. Yani iman etmemiş olur. Ne olur? Yani çafir olur. Nedir? Rasullara iman etmek şarttır, Olmasa olmazdır. Allah subhanehu ve teala bu nebileri, Resulları niye gönderdi? İnsanlara hidayet yolu göstersiler, rahmet olsular, ellerinden tutup cennetin kapsına götürsüler. Cennetin kapısına cidden yolda nedir? Sırat-ı müstakimdir. Nereden başlıyor? Mekke'den başlıyor. Cennetin kapısında bitiyor. Bu bizim peygamberimizdir. Diğer asılda sırat-ı müstakim dedik ki cennetten yere geliyoruz. Yerden bir de cennete gidiyor. Babamızdan geliyor sırat-ı Bütün peygamberler o yolu takip ediyorlar. Ondan sonra bir de cennete dönüyor. Kim o yoldan dönüş yapsa cennetliktir Kim yapmasa cehennemliktir Dünyanın sonucu iki yerde duraklar. Üçüncüsü yoktur. Cennet cehennem. Peygamberlere, elçilere, Resullara, Nebilere uyanlar cennetliktiler Rabbil Aleminin yanındadılar. Ama bir de ne var? Peygamberlerin tersine bir de bir imam var, o da iblistir. Ne imamıdır? Cehenneme götüren önderdir. Yolcudur, mürşittir, gaittir, liderdir. Ne dersen aynen onda da var. Ama o çötülüğe götürür seni, bütün peygamberler Rabbil aleminin yanına götürür seni. Onun için peygamberlere iman etmek vaciptir, rükündür, esestir, şarttır, olması olmazdır. Bunların yolundan bir karış çıktık, bir adım çıktık ne olur? Allah kurusun anlamı gelir şeytanın yoluna oluyoruz Onun için dedik peygamberlere uymak şarttır. Allah subhanehu ve teala hikmeti de birçok ayette dedik ki niye gönderdi peygamberleri? Mubeşşirine ve mundirine. Müjde, müjdelici ve uyarıcı. Neyle müjdeliyor? Cennetten. Neyle uyarıyor? Ateşten. Allah'ın emri nedir? Allah'ın isteği nedir? Bizi niye yarattı? Feketini uygulayacaksın. Şeriat feketini. Şeriat feketi nedir? Emirdir, yasaktır. Başka bir şey yoktur. Bunu yapacaksın, bunları yapmayacaksın. Bunları yerine getireceksin, diğerlerinin önünde duracaksın. Bu bir ibadettir. Bunu da Allah subhanahu teala bize peygamberlerden barabar göndermiştir. Her peygamberin paketi var. Ondan sonra Allah Subhanahu ve Teala bütün peygamberleri neyle göndermiştir? Hak dinle göndermiştir. Hak dinle nedir? La ilahe illallah. Allah'tan başka hak ilah yoktur. İlah nedir? İlah odur ki bir şeye taptın, bir şeye ibadet ettin, o ilahdır. Türkcesi Tanrı'dır dedi. Ne demektir? Yani bu senin Tanrı niyse, bu senin ilahı niyse ona ibadet edersin. Bugün herkes kendi ilahını ibadet ediyor. Müslümanlar kime ibadet ediyor? Teç ilah. O da Allahu u Teala'dır. Yahudiler kime ibadet ediyorlar? Onlar da şirk koşuyorlar Allah-u ilahlığı Allah'ın sembolik olarak ilah kabul ediyorlar ama başkalarını da şirk koşuyorlar. İster peygamberler olsun ister akıllar olsun ister kendi kurdukları ilahlar olsun. Birçok ilah kurmuşlar Yahudiler ona ibadet ediyorlar. Mekke müşrikleri de Allah'a ibadet ediyorlar. Ayet-i Kerime'de Allah sonra da sonra da kim yarattığı yeri görüyorlar. Diyorlar Allah Allah derler yarattı. Kim rızkı veriyor? Allah veriyor. Ama bu putlar nedir? E Allah'a bılar bizi götürendir. E bir Yahudiler de öyle yapıyor. Hristiyanlar Allah, oğul, ruhul kudüs üç şeye tapıyorlar. Onun yanında da bir sürü sembolik olarak ilahlar var. Diğerleri bir sürü ilahlar var. Biri ineğe tapıyor, biri tahtaya tapıyor, biri betona tapıyor. Biri, her çeşit kendi ilahını kurmuş, ibadet ediyor. Komünistler de ibadet ediyorlar. Kendi hava nefislerini ibadet ediyorlar. Sambalik olarak da kimi koymuşlar? İstalih, Lirin. Buları ne yapmışlar? İlah olarak putlarını dikmişler. Bular bizim ilahımızdır. Bular bizi kurtardı diyorlar. Buna inanıyorlar. Her çeşit kendi ilahına İlahlar çoktur ama hak ilah bir tanedir. O da peygamberlerin getirdiği, tanıttığı ilahtır. O da hak ilahtır. Çünkü yeri gögü yaratan odur. Bizi yaratan odur. Dünyanın da sonu onun elindedir. Bu evren hariç her keşi o yaratmıştır. E, kendisi hariç bu evrendeki kim var ise onu o yaratmıştır. Ona tapmamız lazım. E i̇şte işte buna tapıyorlar. Müslümanlık ne zaman başladı dedik. Hazret Adem'den başladı. Dünyanın sonuna kadar da devam edecek. Hangi peygamberde bitti? Bizim peygamberimiz Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem bitti. Bütün peygamberlerin dinleri nedir? İslam dinidir. La ilahe illallah gelmişler. Ama aralarındaki fark nedir peygamberlerin? Şeriat paketinin çi kısmı var. Bir itikad, bir amel. İtikat olarak bütün peygamberler Hazret Adem'den Resulullah'a kadar tek paket var. Onun için Ehli Sünnet imamlarında da itikatlar tektir. Dört imamın da itikatı birebir aynendir. Hiç değişilmemiştir. Ama şeriatlar değişilir. Neden değişilir? Peygamberlerin geldiği yüreğe göre. Peygamber çağrıza kavmine geliyor. Peygamber var çağrıza bir çöye geliyor. Resul var sadece bir topluma gidiyor. Ama bizim peygamberimiz dünyaya rahmet olarak gönderildi. Hem de ins ve cinle gönderildi. Rahmeten lil alemin. Onun için onun paketi kalıcıdır. Kıyamatin, kıyamata kadar da devam edecektir. Peygamberler demek ki itikatte de Allah Teala neye göndermiş? O ilaha hak et, e, ibadet etsiler. Ayette dediği gibi ve ma ersalna min qablika min Senden önce hiçbir resul göndermedik ki illa nu'i ileyhi. Ona da vahiy verdiğimiz şudur. Enne la ilaha illa ana fa'budun. Benden başka hak ilah yoktur. Sadece ona ibadet et. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ona ibadet edeceğiz. Hiçbir suratla ortak koşmazız. Bütün peygamberler bunu ile geldi. Ve laqad ba'atna fi ummetin fi kulli ummetin Bütün ümmete her ümmetin bir elçisi vardı. Ne kadar ümmet gelmiş her üzerinde bir elçileri var. Bu elçilerde de neyle gelmiş Rabbil Alemin diyor? En a'budullah. <gülüyor> en a'budullaha ve ectenibu ve ectenibu et tagut. Allah'a İbadet edin, tağuttan da uzak durun. İçtineb nedir nedir dediklucatcada, içtine uzak durmak değil, sadece kaçınacaksın ondan. Olu bulunduğu yerde olmayacaksın. Yani içtine boduk bu bir alanda bulunmayacaksın. İçkide de Allah Teala diyor içteni bu. İçtinap edin içkiyi. Yani bir masada içki varsa o masada oturmayacaksınız. Bir evde içki varsa o eve girmeyeceksiniz. İçtinap vereceksiniz içkiden. Tağut nedir? Haddi her şeye aşan tağuttur. En büyük hadd aşmak nedir? Bir tane kendisini rububiyet görevi yani görevi verse. Yani hem haddini aşıyor hem de Yaratanın haddine tecavüz ediyor. Bu nedir? Tağuttur. Bu ne olursa olsun tağuttur. İster o tağut canlı olsun ister cansız olsun. Kim haddini açmışsa cansızlar, zavallılar. Allah'ın yarattıkları haddleri aşamıyorlar. Ama canlılar olarak haddi aştırıyor Putut dikiyordur, bu benim ilahımdır. O put demiyor benim ilahım, ben senin ilahım. Anlatabildim, canlılar bunu yapıyorlar. Onun için bütün peygamberler gelmiş neyden? Hak dinle. Sonra e, bütün peygamberler ne diyorlar aynı zamanda? Ya kavmu i'budullaha ma min ilahin gayruh. Min ilahin gayruh. Diyor ki ey, ey kavmun e, Allah'a ibadet edin, Allah'tan başka ilahınız yoktur. Demek ki bütün peygamberler neyle gelmiştir? Tevhid faketiyle. Ama dinler nedir? Ayrıdır dedi. Neden ayrıdır? Çünkü her din, her yüre, yüre kendisine göre bir din, kendisine göre bir fıkh lazım. Her kavm. Bir de Allah Subhanahu ve teala adaleti gereği fabrikasyon değil hükümleri. Yeri yerine göredir. Bak İslam'da bile içki kaç aşamada yasaklanmış ve bir sürü meseleler aşama aşamaya. Çünkü Allah subhanehu ve teala rahmet ilahı olduğu için zulmetmez miskali cerrah, kullarına da ne yapmış? Yapabildikleri kadar, anladıkları kadar vermiş olarak. Onun için peygamberlerin paketlerinin itikat tarafı değişilmez. Çünkü her insan bunu Hazret Adım'dan bugüne kadar, kıyamata kadar anlar bunu. Ama şeriat esnektir. Ama bizim şeriat Resulullah'ın getirdiği İslam dini şeriatı ebedi olduğu için kapsamlı olmuştur. Öyle kapsamlı olmuş ki bir de esneklik var içinde dedir Çünkü her peygamber kendi yüresine, kavmine geliyor. Ondan sonra görevi bitiyor. Ama Resulullah rahmeten lil alemin olduğu için inse ve cinne ne yapmış? Paketi, şeriat pekesi kıyamete kadar kalacak. Kıyamete kadar kalsa ne olur? Çağ değişilir. Çağ değişirse yüre değişilirse, cel her yere yaysa, 13 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor vallahi, yemin ediyor, diyor ki bu din her yere girecektir. İster şato olsun, ister beton ev olsun, ister çadır olsun yer kalmayacaktır bu din girmez. Bunu kim en iyi anlayan kim, hangi nesildir? Biziz. İnternet nesli, uydu nesli. Görürüz İslamiyet her yere girmiş. Resulullah'ın dediği gibi. Eydir bu paket sadece yarımada için insidir. Ne olurdu? Kırılırdır. Neden? Ben Japonlu, Müslüman olmuş, nasıl bu yarımadanın hücmünü orada götürüm? Yen yani Amerikanlı, yen yani Türk, yen yani Avrupalı, yen yani Afrikalı, nasıl bulardan alışveriş ederiz? Böyle bir paket gelmiş esnek. Her içime götürsen, ortak noktası var o pakette. Yani dedik Belçemi gibi esnektir. Oynar. Belçemi'yi dümdüz olsaydı ne yarardır? Hiçbir şey yaramazdı. Ama esnektir. İşte İslam dininin şeriatı da esnektir. Çünkü ebedi dindir. Allah'ın rahmetine bakın. İslam dininin şeriatı o kadar esnektir, o kadar rahmettir. Çünkü peygamberinin adı rahmet peygamberidir. اَنَا رَبْنَبِيُّ الرَّحْمَةِ Ben rahmet peygamberiyim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً Rahmet peygamberi olduğu için şeriatı de rahmettir. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan gitti ama dini kaldı. Öyle kaldı ki ana meselelerde nokta koydu birçok meselede de virgül koydu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kapını açık bıraktı. O da nedir? İçtihat babı olsun. Kaideler, kurallar var. Onun için dinimiz, İslam dini Vücüne kadar, teknoloji asırına kadar, 1400 senedir aciz kalmadı hiçbir şeyde ve kalmayacak kıyamata kadar. Şimdi füzeyden aya geçsek, diğer gezegenlere geçsek, kaç sene sürse, kaç ay sürse, havada nasıl namaz kılarız hepsi fıkhımızda var. Kıbleye nasıl ederiz hepsi var fıkhımızda. Neden? İşte rahmet dinidir. O rahmet ne zaman tecelli ediyor? Resulullah'tan sonra mezhepler ortaya çıkıyor. Mezhepler nedir? İşte ta rahmetin kendisidir. Mezheplerde ayrılıklar var. Ölçülerin içinde ayrılıklar olduğu için bu da rahmettir. Bu yüreğe bu mezhep daha iyi uygun olur. O yüreğe daha iyi uygun olur. Her fakihin bir sözü var. Bazen önünde kilitlenir bu mezhepte. Çok önemli meseletler hayati meseletler. Diğer mezhepte ne bulursun Çıkış noktasını bulursun. Bu nedir? Rahmet dinidir. Onun için alimler ne demişler? İtikatte ihtilaf nikmettir. Fıkıhta şeriatin caiz gördüğü yerde nedir? Rahmet. İhtilaf. İşte Allah subhanehu ve teala ne diyor? Peygamberlerin daveti için diyor inned dine indellahi islam. Din Allah indinde İslam dinidir. İslam nedir? Teslim olmak. Cime teslim olmak Allah'a. Allah'ın neyine? emrine. Yasağının önünde durmak. Yani şeriat paketini kabul etmektir. İster o paket Hazreti Adem'e gelmiş, ister Nuh'a gelmiş, ister Salih'e gelmiş, ister Hud'a gelmiş, ister Musa'ya gelmiş, ister İsa'ya gelmiş, ister Muhammed hepsinin üzerine salat ve selam olsun. O şeriatı kabul ettin, İslam diniz. Onun için yoktur bu din Yahudidir bu din Hristiyandır bu din. Bütün peygamberler neyle gelmişler? Onun için bize kimse Muhammedi demedi. Ne dediler bize? Müslüman dediler. Kim kurdu bu Yahudidir bu Hristiyandır? Bu Nasranidir. Kendileri kurdular. Allah bunları söylemedi o. Bağdatları vermedi onlara. Onun için bizi de bize ne diyorlar şimdi Batı'da? Muhammediler. Halbuki öyle bir adımız yoktur bizim. Ne Allah söylemiş ne 1400 sene biz kendimize badı vermişiz. Biz Muhammed'e mensup değiliz. O bizim peygamberimizdir. Biz Allah'ın dinine mensubuz. Müslümanız. Huve semmakumul <gülüyor> muslimin. Hz. İbrahim de peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dedesi bu işin noktasını koydu. Allah subhanahu ve taala Şura ayetinde Surasında 13. ayette şöyle buyuruyor. Şer'a لَكُمْ مِنَ dini, ma وَصَّى bihi نُحَا Allah Teala dinde şeriatı ne gerekirse onu kime indirdi? Birinci peygamberine. Birinci Resulüne. Nuh. Ne için dedik rasul den Nebinin farkı var. Elçi den peygamberin farkı nedir? peygamber kendisi tebliğ etsin etrafındakileri elçi genel tebliğ etsin dedik. Onun için Nuh Aleyhisselam birinci peygamber e, elçidir dedik. Birinci rasuldur. Ona mükelleflik geldi bunu tebliğ edersin. Ve'l-lezî evhaynâ ileyke bak Nuh birincidir. Muhammed en sonuncudur. Diyor ki Nuh'a ne tevzu ettik, senede aynısını ettik. Sonra dönüyor Çinci babamıza. Nuh birinci, pardon, Nuh iki, birinci peygamberdir, Çinci babamızdır dedik. Dünya yok oldu, bir de hepimiz Nuh'un sülalesinden geliyoruz. Sonra üçüncü babamız ki muvahedlerin imamı ve vassayna bihi İbrahim'e. İbrahim. E. İbrahim. Abu'l-Enbiya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, İbrahim peygamberlerin babasıdır. Ana da'vetü İbrahim. Demiyor nuh'ün da'vetiydi. دعو... Çünkü nuh nasıl olsa bir yüreğe gelmiş. İbrahim ilan etti. Ana da'vetü İbrahim. Ben İbrahim'in davasının uzantısıyım. Ve Musa ve İsa. İsa'ya, Musa'ya da. Bunlar ölü azm olduğu için ani kıymu din ve la teftireu tutun. Şer, bu nedir? Şer, paketin birinci tarafıdır. O da nedir? itikat tarafı. İkinci tarafı nedir dedik? Fıkıh tarafı. Ki dedik değişilir. O da ne diyor? Likullin caalna minkum şer'aten ve Hepinizin metodunuzu ve şeriat peketini her peygamberin kendi yüresine göre kendi e, alemine göre kendi e, kavmine göre gönderdik. Hepiniz için ayrı ayrı paket getirdik. Ama hepsine neyle gelmişler? Sonuçta tevhidle gelmişler. Sonuçta uyarısılar insanları. Bu sırat müstakimdir. Buna uyun. Müjde var size cennet. Bu dalalet yoruldur, şeytanın başında sizi çekiyor. Bu bunun da sonucu nedir? Uyarıcıdır, uyarıcıdırlar. Bunun sonuna o da nedir? Cehennemdir diyor. Oma oma düşürür Biz peygamberleri göndermeyiz. İlla ki olar neye tebliğ ederler? Mubashirine ve Mundirine. Feman âman ve âslaha. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْبُ <zanun> Kim iman etti? Düzeltti kendisini. Onlar üzülmezler. Cennet cennettir. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا Bizim ayetimizi <ayatımızda> de peygamberleri yalanlayanlar. يَمَسْرُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ Yoldan çıktıkları için fısuk nedir? Çıkar. Haddi aşar. Yoldan çıktıkları için oları azap olur. Evet. Dedik ki peygamberler sayıları nedir? Çoktur. Allah'tan başka bunların sayılarını kimse bilmez. Çoktular. Hmm. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلُّ اُمَّةٍ رَسُولًا Her ümmete bir Resul gönderdik. Yer üzerinde ne kadar ümmet var? allah Aleyh. Çok ümmetler var. وَلِكُلِّ ummetin رَسُولًا Diğer ayette. وَاِنْ min ummetin illa خَلَى fiha nadir" Bir ümmet olmadı illa bir uyarıcı geldi olarak. Bunlar hepsi ayettir, geçiyor. Ama Allah'ın hikmeti gereği bazini bize bilindirdi, bazini bilindirmedi. Hikmeti var. Çünkü bu dünya intihan tarlasıdır. Her şeyi Ademze'ye sana anlatsa, intihan tadı ne olur? Her şeyi istersen bilmek o zaman cennetine ne gerek var? Cennette her şey var. Hatta Rabbi'l Alemin, Alemin'i bile tanırız cennette. O şans Allah bize verir, onu görürüz bile. Ve laqad ersalna rusulan min qablika minhum men qassasna Senden önce peygamberler gönderdiler. Bir kısmını seninsin masalını anlattık, hikayesini anlattık. Ve minhum men lem nqussis bir kısmını da sen anlatmadık diyor. Kime diyor bunu? Bizim elçimize son peygamber. Bir kısmını senin için, sana anlattık. Adlarını verdik. Bir kısmını anlatmadık. وَرُسُلًا قَدْ hum عَلَيْكَ Bazı peygamberlerin masalların şeyleri, hikayelerini sana anlattık. Min qablu. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ Bir kısmını da anlatmadık. da. Bir rivayette dedik ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, peygamberler e, çoktular. Velev o rivayet dedik zayıftı. Geçen ders mi zikrettik bunu? E, çoktular. Ama her zaman Resul daha azdır. Çünkü Resul yeni bir paketten gelir. Mükelleftir tebliğden. Ama peygamber daha çoktur. Hatta bir rivayette bin 100 günüm 4000 peygamber ama 300 kusur resul vasayile diyelim. Bu hadis zayıftır ama nisbet olarak şey olarak doğrudur. Yani peygamber azdır, e, resul e, azdır, elçi ama peygamber nebi çoktur. Ama zikr olunan Kur'an'da kaç tane nebi ve peygamber zikri olmuştur? 25 tane. Olar kimlerdir? Adam Aleyhisselam Adam Aleyhisselam nedir? Nebidir. Resul değil. Babamızdır. Çünkü risaletten gönderilmemiş. Nebidir. Vahiy geliyor ona. Sen kendini kurtar. Kurtardı. Hata yaptı. Allah Teala dedi ya Rabbi ben hata yaptım. Ne yapayım ben? affedersem? Vahiy verdi ona. Dedi istiğfar ile tevbe dilemenden affederimsin Ama cezanda çekeceksin. İn yere. Yerde indim ne yapacağım? İşte bak bunları kılacaksın, bunları edeceksin, çocukunu böyle yetiştireceksin. Bu neydi? Nebidir. Adem aleyhisselam'dan sonra evletleri geldi, onlar da nebiydiler. Herhalde. Sonra Adem'den sonra kim geliyor zikrolunan? Tabi peygamberlerin tertibinde hadis yoktur. Alimler iştihaden tertib etmişler. Bir kısmı tamamdır, bir kısmı tarihe göre, hadislere göre tertip olmuştu. Ama nasıl bunda yoktur? Sonra alimler neyi getirmişler Hazreti Adem'den sonra? ikinci İdris aleyhisselam. İdris aleyhisselam'den de dolayı o da peygamberdir, resuldür. Ama çok şey zikrolunmamış onda, bilmiyoruz nedir. Ondan sonra Nuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselam birinci peygamberdir dedik. Hud aleyhisselam, Salih İbrahim, Lut İsmail, İshak Yakup, Yunus Eyyub, Şuayb Musa, Harun Zülküfl Yunus Davud, Süleyman, İlyas elyesa Zekeriya Yahya Sonra İsa Sonra Muhammed Aleyhimussalatu vesselam bir de paket olarak asbat zikredilmiştir ayetlerde. Paket olarak. Asbat nedir? Asbat İbranicede kabiledir, aşirettir. Her asbatın da bir peygamberi varmış. Her asbatın da bir peygamberi varmış. Onlar da bir rivayete göre çok peygamberlerdiler. Asbatlar da kaçtır? Aşiretler Hazret e, Yakub'un evledileri onçı onçı aşire kabilediler. Evledileri kaderidir. Onun için Hazreti Musa asayı suya uğrarken kavga olmasın geçişte aralarında onçı tane yol açıldı diyor. Her kabile bir yoldan geçti. Disiplin sağlansın diye. Firavun ele geçirtmesin Allah'ı. Allah'ın rahmetine bak ya. azametine bak. Evet. Onun için sus dediler. kavu olmasın. Ağacını vurdu taşa su fışkırdı. On çücez fışkırdı. Her her aşiret bir gözden su içsin. Evet. Bu asfaklarda zikrolmuş ama bunlar adları verilmemiş. Adları verilen ayetlerde var. Mesela En'am surasında 83-86'da orada da var وَاَتَيْنَا حُجَّتُنَا وَاَتَيْنَا حُجَّتُنَا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهُ إِبْرَاهِيمًا Bu bir. على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم علم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقًا وَيَعْقُوبًا كُلُّنْ هَدَيْنَا وَنُوحًا هدينا من قبل ومن ذريته داوود و سليمان و ايوب و ويونس ويوسف وموسى وهارون وكذلك ننجي المحسنين وزكريا بولدون ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين و يسع ويونس ولوط وكل فضلنا على العالمين 17 oldu değil Diğer ayette inna Allah istafa Adama ve Nuh'a ve İbrahim'e ve âl Bir ayette de ve ile Ad'in akahum Burada Hud. Ve ile Semud akahum Salih. Salih. He? Burada ve ile Midyan akahum Bir ayette de ve İsmaila ve İdris'e ve zul sabirin Bu peygamberler hepsi Kur'an'da zikredilmiştir. 25 tane nebi ve elçi. Nebi ve resul elçi ve peygamber 25 tane. Bir de bu peygamberler ehli sünnet itikadinde olması olmazlarından bir meselesi de bütün peygamberler bakıyorsun erkek olması lazım. Allah Teala kadın peygamber göndermemiş. Kadın peygamber olmamıştır. Neden? Çünkü Allah'ın hikmeti gereği Allah yaratandır. Kendisi yaratmış, biliyor. Kadın görevi ayrıdır, erkeğin görevi ayrıdır. Her şey görevini yapar. Onun için kadın peygamberlik görevini yapamaz. Peygamberlik görevi çok bir zor görevdir. Onun için erkek bunu yapacak, Allah Teala de bunu uygun görmüştür. Onun için kadını, fıtrata karşı gelenler, fıtratın yerini değiştirenler hal oluyor? Bugün Avrupa'sı gibi olur. Yani bir gün bizim İslam ülkeleri, görürsünüz kadınlar, bazı üstlerini yürüyorlar bazı görevleri, ne oluyor? Halimiz ne oluyor? Alt üst oluyor. Avrupa'da ne alt üst olmuş? Ahlak, disiplin altüst olmuştur. Bizim ülkelerden altüst olmuştur. Ahlak disiplinin haricinde siyasi hayatlarımız altüst olmuştur. Evet. Ondan dolayı kul innema ana beşerun mislukum yuha ileyye. Diyor ki ben sizin gibi bir beşerim. Bana vahiy verilir. Beşer her zaman erçeyi kinayettir. Şura diyor ki: "Vemâ erselnâ kablake illâ rijâlen nû' ileyh." Ey Muhammed, senden önce bütün peygamberlerimize vahiy verdiklerimize hepsi erçek iğdir diyor. Onun için Allah Subhanahu ve Teala kendisi yaratmış, kendisi yarattığını daha iyi bilir, daha iyi yönetir. Hangi ne meselede Hangi şey daha insan oğluna faydalıdır? Allah Teala on emridir. Eğer Allah Teala bilseydi kadınlar bu görevi yapar, ne yapardı verirdir. Verimese ne olur? Ayrım olur. Ayrım da zulumdur Allah'a yakışmaz. Haşa vakşafar. O zaman Allah'ın adaleti gereğidir. Onun için bugün de kadınlarımızı ne yapdırlar? Bize baş kaldırıtırıyorlar. İslam'da bak kadın yer verilmemiş vesaire. istiyorlar kadınları evden çıkartsınlar. Fıtratı bozsular. Fıtrat değişilsin. Kalkıyorlar. Sonuçta asıl da bu kadınları cehenneme sürüklüyorlar. Bugün de feminist diyen kadınlar nedir? Hepsi cehennemlik Neden? Çünkü Allah'a kaldırıyorlar. Allah Teala diyor kadın evinde oturacak. Kadın değil evinde oturacak. Bunlar zannediyorlar. Kabristan olacak evi. Hayır. Asıl da İslam'da kadın daha mutludur. Daha kraliçedir. Ama dışarıda kadını çıkartmışlar ne yapıyorlar? Reklam diye kullanıyorlar. Neden? Sonuçta kadınları cehenneme sürüklesiler. Müslüman kadınlar Allah'a baş kaldırıyorlar. İşte biz de hakkımı isteriz biz de diyorlar. E, yönetici olabiliriz, müdür olabiliriz. Ama Sonuçta nedir? Allah'a karşı çıkıyorlar. Bunun hesabını o bir tarafta ağır öderler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, cehennemi gördüm, maalesef çokunluğu kadınlarıydır. Nereden? İşte böyle şeyler. Birçok kadın var, namaz, niyaz, her şeyi dört dörtlüktür bu konuda cehenneme gidiyor. Bu konunu cehenneme çekiyor. Soruyorsanız sabredin. O bir tarafta Rabbil Alemin'e sorun. Niye bu zulmü yaptın bize? Orada cevabı alırsınız. Ama maalesef sabretmiyorlar. Kadınlar sınıfta kalıyorlar. Maalesef bu konuda. Bir de Allah subhanehu ve teala bu peygamberleri göre gönderdi bizim için. Bu peygamberler nedir? Allah'ın sevgili kullarıdır. Seçkin kullarıdır. Allah teala bu peygamberleri çocukluklarından inayeti altında yetiştiriyor. Bunları füsk fucurdan, çaba erden ne yapıyor? Kuruyor buları. Bir yetiştiriyor buları, kendi minnetiyle, kendi inayetiyle bir zamanı geliyor, olara vahiy veriyor. Vahiy nedir? Yen konuşur onlarla dedir. Yen melek gönderir onlarla. Bu vahiy geliyor o seçkin kuluna. Sen Allah'ın elçisi oldun. Tebliğ et Risale'yi. O kadar. Onun için şahadette biz ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir ve kuludur. Kuldur. Onun için peygamberler üluhiyet derecesine Çıkmazlar. Kuldular. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı girerken içeriye çok saygı gösterirler. Böyle eğiliyorlar. Hayır diyor. Oturun. Beni ilah yerine koymayın. Nasıl Hristiyanlar, Nasraniler, İsa bin Meryem'i ilah yerine çıkarttılar. Ben Allah'ın elçisiyim ve kuluyum. Ve hem de en fakir kulunlarından birisiyim. Onun için şeytan gelir burada yine oyununu, planını kurar. Ne der? İşte bunlar Allah'ın sevgili kullarıdır. Allah'tan konuşmuşlar. Allah vahiy göndermiş. Cibir Aleyhisselam bunlara gelmiştir. Bunlar özel adamlardılar. Özel insanlardılar. Ne olur? yer değiştirir. İşte bulardan medet dilin, bulardan bereket isteyin, bulardan, e, buları çağırın. Hatta böyle gelir ki buları ilah yerine çıkartırlar. Ki Hristiyanlar, Yahudiler, buları çıkartırlar. Müslümanlarda da bular var. Kahir yerinden, Ya Allah yerine diyor, Ya Resulallah. Nedir bu? Ya kelimesi gaib için kullanılsa, Burada olmayan için nedir? Yani destek demektir. Destek istemaktır Sen kimden destek istiyorsun? Kim kendisi senin yanındadır, hazırdır, ilmiyle nazirdir? <gülüyor> allah Teala. Başka kim olabilir? Yani en sevdiğim arkadaşım diğer odadaysa, ben burada ya filan çağırsam yanımda değilse ne olur? Ne yapabilir bana? Yetişemez. Onun için Allah'tan başka kimseyi çağıramasın. Ondan dolayı peygamberler elçilerinde, görevlerinde sadece Allah'ın seçkin kullarıdırlar. Ondan ortaya bir şey değiller. Yani isteleseler Allah'a ellerini atsalar Allah onların muhakkak ellerini boş çevirmez. Ama istedikleri gibi bir şeyi değiştiremezler o o şeye sahip değildi. La yamelukun bir şeyi mülçlü ellerinde değil. Ama bizim şeytan gelmiş ümmeti Muhammed'te peygamberi bırak peygamberin peygambere uyan şahısları ne demişler bunlar bu bu evrende mülk sahipleriydiler. İstedikleri adama yetişebilirler, istedikleri adama yardım edebilirler, istedikleri adama medet yedirler. Oların da adını ne koymuşlar? Gavs. Yen. Vetet. Ne yapıyorlar bunlar? O dört tane gavs var. Bu, bu dünyayı onları idare ediyor. Haşa dedik. Bu Yahudi itikadidir. Allahu u Teala sanki yorulmuş, dinlenmeye kendi vekillerini koymuş, işlerini görüyor. Bu şirkin ta kendisi. Ayet-i Kerime'de A'raf Suresi 108'den 188. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul la emliku li nafsi nefaen ve la zarra. Di olara ey Muhammed. Emirdir. Müşrikler istihler cilis yaptılar. Bu ayetler olarak engel oluyor. Olmaz bir dene kendisini getirdiği Kur'an'da eğer deseler Kur'an'ı Muhammed kendisinden getirmiş. Nasıl olur kendi kendini kendi kendini över Kur'an'da? İşte diğer Muhammed'e tabi olun. Muhammed'in her dediğini yapın. Muhammed'e böyle yapın. Muhammed her dediği doğrudur. Muhammed her şeyi yapabilir. Burada ne yapıyor? Muhammed kendisini görevlerini alıyor. Görevlerini sadece Risale'nin tebliğinde koyuyor. Onun için Kur'an başkalarının Allah yani Kur'an Muhammed'ten olsaydı bu türlü ayetler olmam olmaması lazım içinde. Ne diyor? قُلْ لَا أَمْلِكُ لِي نَفْسِهِ نَفْحَاً وَلَا ذَرَرَ olara ey Muhammed! Ey elçim! Diy olara! Ben kendi nefsim için ne bir fayda ne bir zerel gücüm yoktur. Elimde değil yani. Ben kendime ne fayda verebilirim ne zerel. Yani fayda nedir? Yani ben bir hasta oldum kendimi ben düzeltemem. Zerel kendime zerel veremem. Allah ne yazmışsa onu görürüm. İlla maşa Allah. Allah'ın istediği olur. Lew kuntu a'lemul gaybe. Men gaybi bilsem. De oraya Muhammed. Ben gaybi bilsem. Lestektertu minel khayri. Ben gaybi bilsem, bilsem yarın başıma bu gelir artık her işi çok yaparım. İnsan gaflete hiçbir zaman düşmez. Eli tetikte olur. Ve mâ mesreni su'un. Bana da bir zerer gelmez ama geliyor. Bak hasta oluyorum. He? Çocuğum ölüyor. Bu hepsi Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Müşrikler bana zulmediyorlar. Kendimi ee, ev, evimden çıkartıp beni Mekke'nin dışına gönderiyorlar. İki sene ambarga yaptılar. Elimde bir şey yoktur benim. İn ana de oraya ey elçim ben sadece olsam olsam in ana illa nedir. Ben bir uyarıcıyım. Nedir nedir? Uyarıcı. Ve beşir nedir ve beşirun li kavmin yok minun ben sadece bir uyarıcıyım kime iman eden. Çünkü iman etmeyen uyarıcısı, uyarsan uyarmasan ona bir faydası yoktur maalesef. Diğer ayette kul la emliku lekum kul la aqulu lekum indi khazainullah. De olara ben size iddia etmiyorum benim hazineler benim elim altındadır. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ Ben gaybi de bilmem. Bak bunu kim diyor? Müslümanların imamı, Gavusların, Evliyaullahların peygamberi imamı. O diyor ben gaybi bilmiyorum. Senin hocan, senin Gavus'un, senin hazretin nasıl gaybi bilir? وَلَا أَقُولُ لكم. Ben size de dem demiyorum ki inni اَمْلِكُمْ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٌ Size demiyorum ki ben de bir melekim. Ben bir beşerim. اِنْ اَتَّبِعُ illa ma yuha اِلَيْ Ben sadece bana vahiy olana ona tabiim. Sak sak, sol yet sor, bunu yap, bunu yapma. Bunu da size tebliğten görevimdir. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمَى ve'l basir efalete tefekkelun çordan hı aynen olur mu denkmeler hayır onu hiç düşünmez misiniz bunu çime diyor işte sanki bugün de gavsa inananları inananları muhatap ediyor, ediyor rabbil alamin ama bunu aynı zamanda müşrikler için, çufartın, aynı zamanda bütün kafirler için yeterlidir. Ama bizim ümmette biz inanıyoruz peygamberdir bitti. Niye bu bizim ayet bizi şey yapıyor ama mufessil alimler diyorlar ki bu işte ümmetteki kafirlerin şeytana uymuş. nedir? Şeytanın alemanlarıdır. Ona uymuşlar. E, ümmette ona uyanlar da var. Şeytan uyanıktır. Gelmezsene diğer çifret. Sen dersin düşmansın. Uzağ dur benden. Gelir diğer hayır çifretme. Sen dininde kal ama içini boşaltır. Bunun için. Çordan. Görenle görmeyen aynen mi? Aynen değil. O zaman düşünmez misiniz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevgili kulu gaybi bilmiyor. Senin Gavş hazretleri nasıl bilir? İşte gördüm şeytan iş başında. allah Teala diyor ki "Alimul gâyb fela yuzhiru alâ gâybihi ehada. sadece Allah bilir. Gâybini de kimseye açıklamaz. Allah'a Ve Velakin buradan ne melanıyorlar? Ne diyorlar? İlla men irtada min rasulin fe innehu إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدَى Gayb'i hiç kimseye bildirmez. إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى İstediği elçilere bildirebilir. Diyorlar ki Resulullah gayb'i biliyor. Evet. Allah bak diyor istediği. Allah istediği kadar yani. Yok mutlak gayb. Mutlak gayb. Haşa hiçbir kula değil sadece Allah'a kastır ama Resulullah'a gayb gösterdi mi? Evet gösterdi. Resulullah'ın bir peygamberlik nübuvveti de gayb'i bilmesidir. Ama gayb nedir? Gayb, alemul gayb. Biz bilmediğimiz bir alemdir. Bunun dereceleri var. Hangi derecelerini Allah Teala ona demişse odur. Gayb nedir? Kisra ölüyor Resulullah Medine'de. Cep telefonu da yok, fax da yok, e-mail de yok. Ne diyor Resulullah? Bütün gün kisra öldü diyor. Bir ay sonra haber geliyor, Kisra ölmüştür. Bu gaybi bilmek mi? Bildi. Ama bunu Resul, ben bir günde iddia edemem. Kisra öldü hemen televizyon yayıyor. Anlatabildim mi? Resulullah aşratı s-sâ'l-kubra ve s Kıyametin büyük ve küçük alametlerini. Haber vermiş mi? Verdi. Nereden biliyor? Gaybtir bu. Ama Allah Teala demiş böyle böyle böyle olur. Bu gaybi Resulullah bilir. Kendisinden değil, tebliğden biliyor. Ama Resulullah bilmezsen sağ mısın, sen iman üzere ölürsün, iman üzere ölemezsin. Onun için birçok birçok sahabeye Resulullah cennetten müjde vermiş. Sen cennetten müjdelenmişsin. Yani nedir? Yani sen la ilahe illallah üzere iman üzere öleceksin. Bunu Resulullah firasetiyle bildi haşa. Neyle bildi bunu vahiyle. Bir kısmını da de ne dedi? Bunlar nifak üzerinde ölerler. 17 tane. Verdi dedi Al-Hüzeyfe bu senin sırdaşımsın sen. Hüzeyfe ibn-i da cebine koyduğu kimseye göstermedi Kendisiyle de kabre gitti. Nedir? Gayb'i bilmektir. Belki o hidayete vardı sonradan. Ki çok münafık, birçok çafir de Resulullah'tan sonra Müslüman oldu. Geybekçi bu nedir? Vahil olandır. Ama asıl gaybi bile nedir? İleride ne olacak? Şu anda insan gaybi bilsin. Kendi kendinden. Yani bir insanın sonunu. Onun için peygamberler gaybi bilmezler. Peygamberler sadece bir kuldular. Bizim gibi. Ben sizin gibi bir beşerim. Çünkü müşrikler ne dediler? Bu ne ya? Muhammed geldi dediler. Bizim gibi yemek yiyor, evleniyor. Sokakta tacirdir zaten Muhammed. Alışveriş yapıyor. Bu nasıl peygamberdir? Biz masallarda duymuşuz eski hikayelerde peygamberlerin işte mucizeleri var. Kanatında kaldırırlar melekler onu. Melekler gelir etrafında olur. Periler masalları var ya. Onun gibi bir şey istiyorlar. Diyor, allah Teala diyor zaten öyle bir şey olsa daha ihtiyacı yoktur buna. Ben beşerim gelmişim sizi akıldan muhatap oluyor, edeyim. Onun için peygamberler beşer olduğu için bak aziyette çekerler, hasta da olurlar, her müşkület felaket de başlarına gelir. Allah-u Teala diyor وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِد۪ينَ biz etmedik yemek yemesiler, içmesiler. Aynen sizin gibi yerler içerler. Resulullah da yemek yemeseydi azdan takati kalmazdır. He? Yedi olan kalıcı değiller. Oların da bir zamanları var insanoğlu gibi saati doldu gidiyor. Delil bütün peygamberler vefat etmiş. Onun için bu da nedir? Zaten peygamber melek olsaydı Yeni peygamberler başka bir mucizeyle tam mucizeyle insaydir. O zaman intan tarlası kalmaz. Her çeşme şey, çürdür inanırdım. Evet. Senden öndekiler de peygamberler ayette geçtiği gibi zürriyetleri var idir, nesilleri var idir. Ne diyor diğer ayette de? Ve ma illa rasul. <gülüyor> Kad halat min qablihi'r rusul. Muhammedten Muhammed nedir? kendisinin önceki gibi resullardan bir tanedir. E fe in matu kutl anqalbtum ala aqabikum ve men yinqalbu ala aqabihi falan yirzi falan yadurullah şeyen ve seyecziullah eşşakirin. Diyor ki o ölse eğer e o öldüğünde siz ne yaparsınız? Dönersiniz dininizde. Kim dönse kendine zeraldir. Allah şükredenlere, sabit kınanlara mücafaatini verir. Demek ki sahabeyi allah Teala böyle yetiştirmiştir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet ölümü en bevüc musibet ümmette Resulullah'ın ölümidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ashab-ı kiram onu İyi şeyle karşıladı. Ashab-ı imanla karşıladılar onu. Onun için meşhur sözü meşhur sözü neydir? Hazreti Ebu Bekir'in ne dedi? Eğer Muhammed'e ibadet ediyorsanız Muhammed öldü. Ama Allah'a ibadet ediyorsanız allah Allahu Teala bizi yaratandır, heydir, kıyımdır. Onun için nübuvvetin varisidir. Nübüvvetin varisi nübüvvetin kaynağından konuşur. Aynen sanki nübüvvet kokuyur bu sözü. İşte Allah Teala bak bu ayetlerden böyle yetiştirmiş peygamberlerini ve ashab-ı kiramı de varisler de böyle yetiştiler. İyidir nübüvvet hı hı. neyle gelir Ehli Sünnet sünneti itikadında? Nübüvvet, Çaba göstermekle, çok okumakla, he? fazla ibadet etmekle gelmez, değil mi? Bunu buvat nedir? Allah'ın bir vergisidir. Allah istediği kulları seçer. Allah kendi kullarını, peygamberlerini, elçilerini kendi inayeti altında yetiştirir seçer. Onu kimse Allah'tan başka bilemez. O yaratandır, sorguya da çekilemez. Ve çek, kimse de onu sorguya çekemez. Ama o kendisi hariç her çeşit sorguya çeker. Bu evrenin hepsini sorguya çeker. Kendisi hariç. Ne diyor allah Teala? Çekemezsin. Niye bunu peygamber yaptı, onu yapmadı. Onun için müşrikler bunu anlayamadılar. Ne dediler? Niye çıkar yeteyni azim? Taifle Mekke. De bu kadar soylular var, bu kadar zenginler var. Niye olara gelmedi? Niye Muhammed'e geldi? İdrak etmiyorlar. Kimin malı çok var, onun heybeti var. Kimin soyu çok kuvatlıdır, onun heybeti var. Arap'ta eskiden öyleydi. Diğer peygamberler de öyleydi. Alay ettiler Hazreti Hazret Hazreti Hud'den, Salih'ten. Ne ettiler? Dediler, sen kimsin? Hazret Musa'nın şeyin Beni İsrail'de dediler bize bir peygambere dediler dua et Allah bize bir lider göndersin onunla savaşa gidelim. Dedi Talut'u size Nebi gönderdi. Hayda bu sefer başka bir hile buldular. Bu Talut ne dediler ya? Bu Talut ne soy parası çoktur ne soyu bizden üstündür. İtiraz ettiler. Onda ne dedi peygamberlere? Dedi Allah bunu sizin üzerinize hem elimden seçti. Bir de ne var? Bedeni kuvatlıdır dedi. Siz korkaksınız. O, bil feyl, onu, o lider o savaşı kazandı. Calut meselesini biliyorsunuz. Savaşını kazandı. Maksat nedir? Maksat insanoğlu bunu ne yapıyor? Anlayamıyor. Ama ne diyorlar? Diyorlar, istifa Allah'tandır. Ehl-i sünnet buna inanıyor. İnsanoğlu kendisini ibadete verse, ilme verse Allah onu seçmez. Bütün peygamberler öyle gelmişler. Bu cünde de peygamberlerin varisi de öyledir. Allah-u Teala istediğine ilmini verir. Sen çaba göster. Çok adamlar çaba gösteriyor ama alim olamıyor. Ama Allah'ın rahmetidir. Her şey Allah'ın elindedir. Ama bu hayatın sünneti şerti çaba göstereceğiz. Evet. Bir de nübüvvet varislikten değil. Benim babam peygamberdir, ben de peygamber olurum. Bu da değil. Anlatabildim mi? Yem, kim zefer kıldı toplumun üzerine, o peygamber olur. Bunlar nedir? Olmaz. Allah seçkin kulunu peygamber seçer, yetiştirir. Çünkü peygamberlik görevi zor bir görevdir. O kadar zordur ki Allah Teala mı ne diyor kavlen fekile senin üzerine ağır bir yük güç, yükleyeceğiz. Ağırdır. Bunun için azimet sahibi Allah bilir kim azimet sahipleri içindeyim. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Müzzammil surasında inna senulki aleyke kavlen fekile. Ağır bir söz sene yükleyeceğiz. Davat ağırdır. Neyi ağırdır? Yok söz ağırdır. Hükmü zaten rahmettir. Ama neye ağırdır? Tebiası. Tebia nedir? Yani bunla, bunu üstlendin, bunu söylersin, bunun tepçisi sene ağır olur. Gördünüz işte bütün peygamberlerin hayatı, bir de Resul'umuzun hayatı Ne kadar aziyet yediler davetlerinden. Bir de allah Teala ne diyor? Soruya çekilmez allah Teala. Ne diyor? Allahu u haythu yej'alu Allah bilir risalesini kime verir? Kimi onu ehil görer, onu seçer? Onun için biz soramayız. İnne Allah'a yastafi minel melâiketi rusulen ve an-nasi. İnne Allah'a semî'un basit. Allah seçer meleklerinden ve insanlardan elçileri. Bak. Sayısız Allah'ın melek askeri var. Kimi Cibril seçmiş, başka melekleri elçi diye seçmiş. Ne için onları olardan hariç? E bunu Allah bilir. Kimse soramaz. Onun için Allah Teala diyor ki diğer ayette inna Allah estafa Adem ve Nuh'a ve İbrahim ve Ali alamin. Allah Teala seçti Adem'i, Nuh'u, ve İbrahim oğullarını ve Ümran oğullarını diğerlerinin üzerine. İşte seçme nedir? Allah'ın elindedir. Eydir bu seçmenin de varisleri de Allah seçer. Allah istese seçer bir tane böyücü alim olur. Bir tane evliya Allah olur. Allah seni seçer. Sen çaba gösterirsin Allah Teala seni seçer. Onun için çok okuyan var, seçilmemiş. Çok ibadet eden var, evliyaullah olmamış. Allah'ın vergisidir bu. Onun için ben istiyorum insanlar, beni yüceltseler, beni hoca deseler, beni alim deseler, atrafımda toplantılar. yen yani beni evliyaullah gözünde baksılar, ben kime üflesem, okusam, Gelsin benden şifa bulsun. Bu ibadetle olmaz. Çaba göstermekle de olmaz. Bu Allah vergisidir. Sen hedefe kitlenirsin. Allah ne verse seni odur. Bir de ilim Allah için alacaksın. İlk baş niyettir. Niyetin doğru oldu. Allah niyetine göre verir. Eğer vermemişse sen kendini yargıla. Niyetin doğru değil demek için. Onun için Tarih boyunca ve güncel hayatta da bakıyoruz. Çok adam var ezberlemiş bücünde ilim. Her şeyden biliyor ama doğru yol üzerinde değil. Yen yani doğru yol üzerindedir ama bereketi yoktur o ilminin. Bu neden kaynaklanıyor? İhlas. Niyet. Sen hedefin olmasın insanlar desin. Peygamberlerin hedefi bu muydu? Hayır, peygamberler sadece bize acıyırlar, bizi ataştan kurtarmaya çitlenmişler. Ama şeytan geliyor, bak peygamberlerin varisinde de yön değiştirir. Ne yapar? Ene, benlik ortaya çıkar. Çıktığından olur bereketi gitti. İster bücünde Google gibi olsun. Google hoca var ya, ne yazsan içinde A'dan Z'ye bugün de sene besen artıyor ha. On sene önce Google'da çok şey yazarın çıkmazdır. Şimdi Google hocaya ne versen tak diye veriyor sana. İster ilim olsun, ister bilim olsun, ister tarih olsun, ister ne olsa olsun. Ama bereketsizdir. Bereket kimde olur? İhlaslı olalım. bugün de sen de bir İslami Google koy. He? İçinde çift siteler var. Facebook'un bile, Twitter'in bile, eğer Allah rızası hiç asmışsan, bak kaç tane kişi ondan faydalanır, hidayete varar. Belki ölürsün, sen onlardan haberin yoktur. Kıyamet gününde, terezin önünde terezin denkleştin. Günahlerimiz o kadar çoktur. Allah affetsin. Bakarsın Çuvallarla sene salih ameller geliyor. Ya Rabbi bu nereden? İşte sen vesile olmuşsun filan hidayetine. Niyet çok önemlidir. Niyet olmasa Allah seni nesip etmez. Ahmet dünyanın bir köşesinde seni duysun. Senin yoluyla hidayete varsın. Çok var ötüyor ama tutmuyor. Adam da var bir sefer konuşuyor. Söylediği söz yere düşmüyor, boşuna gitmiyor. Adam var, yanına geçsen kalbin inşirah eder, şifa bulur. Neden? Çünkü Allah'ın sevgili kulu. Onun için Allah bir taneyi sevse Cibril aleyhisselamı çağırır. Ey Cibril diye. Ben filan kulumu yer üzerinde seviyorum. Ehli semaya bildir, onlar da onu sevsiler. Feyunada. Cibril çağırır. Feyunadi. Cibril. Ya ehles sema. Ey sema ahli. Filan şahsı yer üzerinde Allah Teala sevir, siz de sevir. Bütün sema ahli sevsi nedir? Yani onun için dua ediyorlar. Ondan sonra diyor ki Allah onu sevdiğinde yer üzerinde o adam ne olur? Sevilir. İşte evliya Allah böyle olur. Evliya Allah cübbe, sargı, kılık, kıyafet. He? Bunlar önemlidir ha. Bunları küçümsemiyoruz. Ama kılıftan olmaz. Hem kılıf hem içini dolduracaksın. İçini nasıl dolduracağız? Kılıfı sünnete göre yaptık. İçini içinde sünnete göre yapacaksın. Sünnet nedir? Dört imamın yoludur. Dört imama uyacaksın. Dört imama uydun. Resulullah'ın izinden gitmiş olursun. Ama bugündeki kılıfta ne kılıfta da ve ne içinde de doldurmamıştır dört imam hocam. Onun için bereket yoktur. Bereket olmak için dört dörtlük şeriata uyacağız. Çünkü biz eğer istersen sen Resulullah'ın varisi olacaksın, onun gibi yaşayacaksın. Onun için Allah Teala diyor sizin için en güzel örnek Resulullah'tır. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ Onu örnek alın kendinize. Örnek nedir? Mesela ben bir şey yapıyorum elimde. Bir örneği komşu ona bakıp yapıyorum. Onun gibi taklit etmeye çalışıyorum. E biz de onu örnek alacağız. Resulullah'a cibi yapmamız lazım. Riyâ sıfır olacak. Bereket olsun diye. Onu için bir tane istiyorsa evliya Allah olsun sadece Allah riyazı rızası için her şeyini yapacaktır. İster istemez evliya Allah olur. Çünkü peygamberlerin izinde gidiyor. Her şey salih ameldendir. Her şey salih niyettendir. Allah hepimize salih niyeti nesip eylesin. Peygamberlerin ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem izinden gitmeyi ve onun gibi yaşamayı ve onun gibi inanmayı ve onun gibi amel etmeyi bize ve bütün Müslümanlara nesip etsin. Ve onuyla cennette bizi ve babalarımızı ve bütün Müslümanları bir yere getir Velhamdülillahi Rabbil alemin.